ve ayrıca bölgede höyük tipi prehistorik yerleşimlerin yaşandığını da tespit etti. Bir kişi incelemesini dikkate alan mahkeme ise sit alanı iptal davasını reddetti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esenkan